Türkçe Peri Masalları Arı Maya Bir zamanlar ormanın derinliklerindeki bir ağaçta bir arı kovanı varmış. O gün kovandaki herkes için önemli bir günmüş. Çünkü o gün bebeklerin yumurtadan çıkacakları günmüş. Ama bu masal özel birinin masalı. Ay, gözlerim yanıyor. Hala çok karanlı... Ay canına... Bu, Arı Maya'nın masalı... Hadi getirin bebekleri... Yerinizden kıpırdamayın... Hmm. Senin adın Maya olacak... Hmm. Maya... Bir dakika... Niye Maya? Neden bir isim? Ah, bana soru cevaplayacağım söylenmemişti. Ama bizim hepimizin isimleri vardır. Başkaları bize seslenebilsinler diye. Ben sadece sen arı desem... Aa, efendim? Ne? Benimle mi konuşuyorsun? <gülüyor> Niye isme ihtiyacımız olduğunu anladın mı? Evet. Çünkü hepimiz aynıyız ama aynı zamanda farklıyız. Çok doğru söylüyorsun Maya. Ne kadar doğru düşünüyorsun canım. Hadi gelin bakalım, peşimden gelin. Olamaz! Maya hayretler içindeymiş. Sanki parlak, altın bir balonun içinde gibiymiş. Bütün arılar işleriyle meşgul oluyormuş. Bazıları kovanın duvarlarını temizliyormuş. Bazıları elmasa benzer bir şeyin içine polen döküyormuş... Bazıları ise tek sıra halinde yürüyormuş. Çocuklar şimdi hepinize görev verilecek. Duvarları temizleyenler temizlikçilerdir. Sonra toplayıcı arılar vardır, işçi arılar vardır. Neden çalışmak zorundayız? Sen ne biçim bir arısın? Arılar soru sormazlar. Hayır lütfen o kadar kaba olma. O sadece bir çocuk. Maya. Bizler çalışmak zorundayız. Çünkü çalışmazsak hepimizin kafası çok karışır ve bir işe yaramayız. Temizlikçiler temizlik yapmazlarsa kovan kirlenir. Toplayıcı arılar nektar toplamazsa... Nektar nedir? Bal çiçeklerin nektarından yapılır. İşte! Görüyor musun? Onlar toplayıcı arı. Çiçeklerin nektarını onlar getiriyor canım. Sonra da işçi arılar ondan bal yapıyorlar. Toplayıcı arılar çiçeklerden nektar getiriyorlar. Peki o nektarı nasıl taşıyorlar? Ah benim sevgili çocuğum. Bal midelerinde tabii ki. Hepimizde var. Ya orada mı açlık hissediyorum yani şu anda? <gülüyor> Hayır canım. Acıkan miden yiyecek midesi. Ah! <gülüyor> Eğer onu eğlendirmeye devam edersek akşama kadar burada kalırız. Neden akşama kadar burada kalamıyoruz? Günler geçmiş. Bütün yeni arılara farklı görevler verilmiş. Bazıları kovanı içten temizlemiş. Bazıları dışarıdaki kuru yaprakları temizlemiş. Bazıları çiçeklerden nektar toplamış. Bazıları kovanı yırtıcılara karşı korumuş. Herkesin sabit bir yeri varmış. Maya hariç. Maya olayları hep farklı görmüş. Herkes duvarları temizlerken Maya sadece duvarlara üfleyip işi hallettiğini düşünmüş. Arılar tek sıra halinde yürürkense... Niye benimle uğraşıyorsun? Ah, herkes yerimi bulamıyorum diye endişe ediyor. O yüzden ben de sizin gibi yürüyebilir miyim diye bakıyordum. Ama yürüyüşü çok yanlış yapıyorsun. Hm, hmm. ama e, siz sizsiniz, ben de benim. Sizin yürüdüğünüz gibi nasıl yürüyebilirim? Söyle. Siz böyle yürüyebilir misiniz? La la la la la la la la, la. Tabii ki yürüyebilirim. Bak, <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır. Ne yapıyorum ben? Sen dikkatimi dağıtıyorsun ufaklık. Sen ne biçim bir arısın? Olamaz! Geride kaldım! <Gülüyor> İşçi arı Kassandra ve hatta bizzat kraliçe bile Maya'yı hiçbir yere yerleştirememişler. Maya her şeye hayretle bakıyormuş ve bir sürü soru soruyormuş. Başınızdaki o şey mi yukarı? <Gülüyor> Kraliçeyle o şekilde konuşamazsın. Çok özür diliyorum majesteleri. <Gülüyor> Söyle bana Maya, niye bizim istediğimiz yerde çalışamıyorsun? Aa, bilmiyorum. Buradaki herkes sürekli çok meşgul. Herkes hep iş iş iş iş. Ben onları görünce mutlu olmuyorum. Ama elmasa benzeyen o şeyden düştüğüm gün, çok mutlu oldum vız vız, vız uçtum ve fır fır fır döndüm. Benim hayalim uçmak, dışarı çıkmak ve dünyayı görmek. Oo, olamaz. Neler anlatıyor bu kız böyle? Hayal, mutluluk sen ne biçim bir arısın? Arılar hayal kurmaz. Ah majesteleri lütfen bağışlayın beni efendim. Maya'nın kötü bir niyeti yok inanın. Ona bir saat ben yer bulmaya çalışıyorum ama sürekli dışarı çıkmaktan bahsediyor. Belki gerçekten onu istiyordur. Onu nektar toplamak için dışarı yollayabiliriz. Ama bir arıya ne olmak istediğini sormak... <gülüyor> ilk kez oluyor. Ve ayrıca çok kafa karıştırıyor. Arıların yerleri, onlar doğar doğmaz belirlenir. Ama bu durum kovan için ise. Öyle olsun. Maya nektar toplamaya yollanacak kadar büyüdü. Onu iyice eğitin ve dışarı yollayın. Ah, tabii majesteleri. Böylece Maya'ya çiçekler hakkında her şey öğretilmiş. Ardından sürüyü takip etme eğitimi almış. Asla yalnız uçmaması hakkında defalarca uyarılmış. Ve son olarak eşek arıları hakkında uyarılmış. Eşek arıları bal arılarının can düşmanıymışlar. Hep bal çalmaya ve bal arılarına zarar vermeye çalışırlarmış. Ama bize zarar verirlerse onları sokabiliriz. Ah, eşek arıları giderek akıllanıyor Maya. Bize her saldırdıklarında zırh giyiyorlar biliyor musun? Mifer giymedikleri için sadece boyunlarından sokabiliriz onları canım. Ama hiçbir bal arısı savaşta bir eşek arısını sokmayı başaramadı. Seni bulmamaları için çok dikkatli ol lütfen. Olur mu? Hı, dikkatli olurum. Maya, Kassandra'ya veda etmiş ve sürüyle beraber dışarı çıkmış. Bu onun kovan dışına yaptığı ilk yolculukmuş. Maya dışarı adımını attığı anda hayrete düşmüş. Ağaçlar, eğrel otları, çiçekler... Buraya çalışmaya geldik Maya. Aylaklık etmeye gelmedik. Sen sürünün yanından hiç ayrılmamaya dikkat et tamam mı? Ama Maya dinlemiyormuş. İlk uçuşunun keyfini çıkarmakla meşgulmuş. Ooo bu ne? Ne kadar parlaaaat. Pardon orada birinin olduğunu bilmiyordum. Merhaba. Ben ara Maya. Sen kimsin? Aa, seni arıya benzettim de ben. Ayrıca çok güzel olduğunu söylemeliyim. Aa, bir dakika. Sen beni mi tatlit ediyorsun? Bu yaptığın çok ayıp ama. Beni çok üzüyorsun. Çok kaba davranıyorsun sen. Vay vay vay. Kim varmış burada böyle? Arı kılığına girmiş bir insan. Kılık mı? O da neyim? Şöyle. Kılık! Yani sen arı giysisi giymiş bir insansın. Ama ben bir arıyım. İnsan değilim. Ayrıca o da bir arı. Ama çok kaba davranıyor bana. O senin yansıman şaşkın. O kaba davranmıyor. Sen kendi kendine kabalık ediyorsun. Her şey kendi kafanda. Tıpkı bir insan gibi, inan bana insanlar dertlerinin çoğunu kendileri yaratırlar. Her neyse... Burada ne yapıyorsun sen? Ah! Affedersiniz kabalık ettim. <gülüyor> Benim adım Maya. Arı Maya... Biliyorum biraz önce kendini kendinle tanıştırdığın zaman duydum seni. Ah! Doğru. Çin sürümle beraber dışarı çıktım. Sonra ah, olamaz sürüm. Onlardan ayrıldım. Bir dakika. Sen sürümle beraberken yolunu mu kaybettin? Sen ne biçim bir arısın? Ah, ne yapacaksın şimdi? Ah, bilmiyorum. Biraz nektar toplarım ve evimin yolunu bulurum herhalde. Peki. Şu tarafta çok güzel, lezzetli çiçekler var deneyebilirsin. Ya! Bana yardım etmeniz büyük bir incelik. Teşekkür ederim Bay Çekirge. Adım Hopper. Flip Hopper. Oh, tabii ki. Flip Hopper. Teşekkür ederim. Maya toplayabildiği kadar bal toplamış, ve eve doğru yola çıkmış. Yüksek ağaçların ve çalıların üstünden uçmuş. Ama yine de yolu çok uzunmuş. Aa, çok yoruldum. Belki bir yerde biraz dinlenebilirim. Uçmaya sonra devam ederim. Tam o sırada küçük maya bir çiçek ararken... Aa, aa, bırakın beni! Bırakın diyorum! <Gülüyor> o kadar çabuk değil küçük arı. Kraliçe benden çok memnun olacak. Bizden bizden! Kraliçe ikimizden memnun olacak. Küçük, sevimli bir arı bulduk. Ona sevimli deme aptal. O bizim can düşmanımızdır. Evet, çok haklısın. O güzel gözlük, küçük, sevimli arı. <gülüyor> Hadi gidelim artık. Eşek arıları Maya'yı küçük bir odaya kilitlemişler. Maya çok korkmuş ve kaçmaya çalışmış. Ama başaramamış. Bu çok gizli bir plan tamam mı? Dinle, yarın o balarılarına bir ders vereceğiz. Ya? Kırmızı kalemimi getireyim mi? ha? Ne? Hayır, öyle bir ders değil. Yarın onların kovanına saldıracağız. Hazır ol! Ya, yakaladığımız arıyı ne yapacağız? Ona ne yapacağımıza yarın sabaha karar veririz. Gel şimdi muhafızlara yardım etmeye gidelim. Eşi karıları Maya'nın planlarını dinlediğini fark etmemişler. Olamaz, benim kovanıma saldıracaklar. Hayır, umudumu kaybedemem. Ailemi kurtarmak zorundayım. Maya o gece uyuyamamış. Ne yapacağını düşünüp durmuş. Aaa... Eşek nasıl durdurabilirim? mifer giymedikleri için sadece boyunlarından sokabiliriz onları. Ama hiçbir balarısı savaşta bir eşek arısını sokmayı başaramadı. Bir dakika buldum! Güneş doğarken eşek arısı Maya'nın odasına gelmiş. Hey küçük arı! Bir dakika nerede bu kız? Kraliçeyi uyarmam gerek. Maya uçabildiği kadar hızlı uçup kendi kovanına varmış. Bütün olayı kraliçeye anlatmış. Oh, hayır, çabuk muhafızlara haber ver. Hazırlıklı olmalıyız. Kovan artık saldırıya hazırmış. Eşek arıları geldiklerinde bal arıları bütün güçleriyle saldırmışlar. Yukarıdan gelerek eşek arılarının boyunlarını sokmuşlar. Bunu bal arılarına Maya öğretmiş. Eşek arılarının kafaları karışmış ve başları dönmüş. Geri çekilin, geri çekilin! Hiç vakit kaybetmeden kaçmışlar. Ee, Yaşasın! Kazandık! <gülüyor> <gülüyor> Yaşasın! Oh, hepimiz sana minnettarız Maya. Senin cesaretin ve zekan bugün bizi kurtardı. Burası benim yuvam. Onu korumak için her şeyi yaparım ben. Oh, benim güzelim. Seninle çok gurur duyuyorum. Söyle bana. Büyünce ne olmak istiyorsun? Eee... olmak istiyorum. Bütün arılara kendi tecrübelerimi anlatacağım ve onlara kendileri gibi olmayı öğreteceğim. Kendileri gibi olmayı mı? Evet. Herkes bana ne biçim bir arı olduğumu sorup duruyor. Evet. Ben kendim gibi bir arıyım. Hepimiz. Öyle değil miyiz? Ben de kendim gibi bir arı olmak istiyorum. Senin olduğun arı sıkıcı. İstersen benim gibi bir arı ol. <Gülüyor> Peki Maya. Sen kesinlikle iyi bir öğretmensin. Geri döndüğün için hepimiz mutlu olduk.